Dünya için birkaç yıllık hayat için basit bir imtihan psikolojisini düşünün. Bir ehliyet sınavını bile. Geceden o psikolojiyle hazırlanıyoruz. Bir KPSS'yi düşünün, bir üniversite sınavını düşünün, bir iş başvurusunu, bir şirket görüşmesini düşünün. Günler, haftalar, aylar öncesinden bu psikolojiyle hayata başlıyoruz. Şimdi bu manayla baktığında hem Ramazan'ın önemini anlamak çok önemli hem de bu açıdan baktığında Ramazan, Ramazan ayında başlamıyor, Recep ayında başlıyor demeli bir mümin. Ve Ramazan, Ramazan ayında bitmiyor, şevvalde dahi devam ediyor demeli bir mümin. Şimdi biz bu manaları iyi anlamamız lazım. O yüzden Ramazan'da kesinlikle yapmamız gereken dört madde çıkardım. Şimdi belki bu cümleyi duyan ilk etapta düşünüyordur. Sakız bozuyor muymuş orucu? İftar vakti ve imsak vaktinin yıllardır süregelen ile ilgili özel cümleler mi var? Bir derse bitirelim onları da konuşalım. Bakalım acaba o soruların cevaplarına ihtiyaç duyacak mıyız? Bir bakalım onlara da. Ramazan'da bilmemiz gereken ilk madde orucun manası Ramazan'a gireceğiz bazı şeyler ezberimizde var ama bir şeyin akılda olmasıyla kalpte olması arasında koskocaman bir iman farkı var yani Ramazan'la ilgili belli başlı bilgileri imanı olmayan birisi de bilir ama ancak imanı olan birisinin kalbinde bu bilgiler yer edilir ve bilgi neye döner bilince döner o asırda bilgiye ulaşmak ne kadar kolay? Tahmin edilmeyecek seviyelerde. Yani hepimizin bilgisayarı, hepimizden daha çok şey biliyor mu? Tabii ki de biliyor. Ama problem nerede o zaman bu kadar bilgi rahat ulaşılıyorsa? Problem bilinçte. Belki cümlelerim tam anlaşılacak mı, emin değilim ama... Şimdi Hayatus Sahabe'de onların yaşantılarına baktığınızda şunu göreceksiniz. Birçok sahabe efendimiz böyle dağlar kadar bilgilere sahip zatlar değillermiş. Çünkü birçoklarının belki uğraştığı... Köyde yaşayan sahabe efendilerimiz var, çiftçilik yapıyorlar çobanlık yapıyorlar, filan kes başka meslekler yapıyorlar. Yani birçoğu böyle bizler kadar fazla belki İslam'ın tarihçesine sahi dediğinde bu bilgilere sahip değillerdi. Çok arkadaşımız var hafız olan, çok arkadaşımız var hadis ilminde ciddi yerlere gelmiş olan. Ama sahabe efendilerimizin birkaçını yan yana koyduğumuzda dünyaya bedel insanlar çıkıyorlar. Peki bu farkı oluşturan ne? Demek ki bizlerde kalan bilgi onlarda bilince dönüşüyor. Yaklaşık 10 bin tane sahabe efendimizin hayatı imanada biliniyor ve bu sahabe efendilerimizin içerisinde hafız sayısını daha önceden duymuş muydunuz acaba? 500'den az hafız sayısı var. Kimi rivayette 300 küsür, kimi rivayette 400 küsür diye geçiyor. Ve mesela Hz. Ömer o hafızlardan bir tanesi değil. Çünkü başka bir mesele var işin altında. 100 tane fetva veren sahabe efendimiz olduğundan bahsediliyor. Peki onlar bütün dünyanın kaderini değiştirmişler. Çok bilgiyle mi yapmışlar bunu? Hayır hayır. Altında yatan başka bir mana, başka bir derinlik var. Şimdi biz zaman zaman Halit bin Velid Efendimizin bir hatırasını konuşuyoruz. Medine'nin son birkaç yılında iman ediyor. Efendimiz ile o zaman tanışıyor. Onda da zaten ömrü hep cihat meydanlarında geçiyor. Bir gün sahabe efendilerimizle namaz kılarken, Halit bin Velid Efendimiz kıldırırken Fatiha'yı karıştırdığı bir sahne var. Sahabe efendilerimiz diyor ya Halit, burada da mı bu karışır? Deyince ne yapayım diyor. Ben dedim Resulullah beni tedrisata koy. Ver de elime kılıcı olmaz Halit senin yerin cihat meydanlarıdır dedi götürdü beni diyor. Bakın birçoğunun bildiği bilgi bilinç haline dönüştüğünde ortaya dünyayı titreten insanlar çıkmış. Geçenlerde hayatını bildiğimiz bir sahabe efendimiz var. Mina çadırlarında yani akabe biatlarında Efendimiz aleyhissalatu vesselama Medine'den gelip ifbiyat eden ondan sonra da Medine'yi yani eski adıyla Yesrib'i Medine haline döndürmek için tarihin anahtarı olan bir sahabe efendimiz var. Esad bin Zürare efendimiz. Resulullah aleyhisselamla ilk buluştuğunda Allah Resulü ona kaç tane ayet öğretiyor? 16 tane ayetle Yesrib'i Medine haline çevrilmesine en büyük vesile oluyor. Nasıl olmuş? Yani bu zatlar ne yaşıyor? Biz ne ile? Kendimizi kandırıyoruz. Çünkü ortada ciddi bir problem var. Gerçekten biliyoruz. Kur'an'la ilgili çok araştırmalar yapıyoruz. İslam tarihiyle ilgili yapıyoruz. Hadisler zaten hepsini biliyoruz neredeyse. Ama bir problemimiz var bizim. Nedir o problemimiz? Biz bilgi var ama altında bir bilinç mevcut değil. Bakın size bir örnek vereyim. Vereceğim örnek ne örneği biliyor musunuz? Birçok insanda bilgi var ama bilince dönüşmüyor. Bunun örneği olacak. Ondan önce bir soru sorayım. Şeytanın ocağını batıran da bu bilgi değil miydi? Oydu değil mi? Şeytan bilgi olarak... İnsanlığın ilk atası Hazreti Adem'den bile daha çok bilgisi var mıydı? Vardı. Ama neye dönmemişti? Bilince. Demek bilince dönmeyen her bilgi kibre dönüyor ve onu secde etmez bir hale getiriyor. Mekke zamanlarında Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşında. Bir de bunun yanında örneğin başrol olacak ikinci bir adam var. Kim? Ebu Cehil. Yani asıl adıyla Amr bin Hişam. O da takribi 41 yaşlarında. Hazreti Ali Efendimiz'e baktığımızda Hazreti Ali Efendimiz... Nasıl iman ediyor? O hatırayı hatırlıyor musunuz? Resulullah'ı Hatice Valdemizle namaz kılarken görüyor. Ondan sonra bu nedir diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ona anlatıyor. Bana biraz müsaade et ya Resulallah, düşüneyim diyor. Gidiyor, düşünüyor, geliyor. Tekrar bana anlatır mısın diyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ve 10 yaşında iman ediyor. Bakın Hz. Ali Efendimiz 10 yaşında bir çocuğa göre çok fazla bilgisi var. Ama Ebu Cehil kadar bilgisi yok. Neden biliyor musunuz? Ebu Cehil dediğin adam Darun Nedve'nin Bedir'e kadar, Bedir'de öldürülecek. Bedir'e kadar Siyasi otoritesi. Oraya ticaret ve putlara tapma için gelen birçok insana hem ikramda bulunuyor, hem muhabbet ediyor, kahinlerle görüşüyor. Daha şaşıracak bir bilgi vereyimse, son peygamberle ilgili malumatı da fazla var. Bir gün onlar denk geliyorlar bir yerde. Belki Ali Efendimiz 10 yaşında, belki 12 yaşında. Ebu Cehil ona bazı sorular soruyor ve Hz. Ali Efendimiz anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Ali, vallahi senin amcaoğlun doğru söylüyor, ben bunu biliyorum. Ama ben ona inanmayacağım. Neden inanmayacaksın? Verdiği cevaplara dikkat et. Biz yıllardır Haşimoğulları ile mücadele içerisindeydik. Onlar Kabe'ye hizmet etti biz de ettik. Onlar Mekke'ye gelenlere yemek dağıttı biz de dağıttık. Onlar Mekke'ye gelenlerle ilgilendi biz de ilgilendik. Şimdi siz diyorsunuz ki Haşimoğulları içerisinden bir peygamber çıktı. Şimdi ben kendi kabilemden nasıl bir peygamber bulayım da çıkarayım. Ben biliyorum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru söylüyor. Ama yine de onun yolundan yürümeyeceğim. Bakın. Bilgi bir işe yaramış mı? Hiçbir işe yaramamış. Amr bin Hişam yani Ebu Cehil. Mekke'de okuma yazma bilen birkaç on kişiden biriydi. Ama Resulullah Aleyhisselam onun için ne dedi biliyor musunuz Bedir'de? Ümmetin firavunu dedi firavunu. Bakın bilgi tek başına bizi hiçbir yere götürmüyor. Ancak ve ancak hidayetin imanın nuruyla birleşirse o müstesna. İçimizden bir arkadaşı kaldırsak eskiden çalışmalar yapan, İnanın bana bildiği malumat sayısı eskilere nazaran bilinen malumat sayısını çok önüne geçebilir. Şimdi siyer yarışmaları yapılıyor. Ben arada bakıyorum. Allah Allah diyor. Bunu nasıl sorular diyorum ya. Yani o kadar ince detay sorular var ve o soruları bilenler var biliyor musunuz? Şimdi böyle aklıma geliyor mesela Medine'nin alimlerinden Muaz bin Cebel. Biz ona gidip sorsaydık. Ey Muaz şunu ezberebiliyor musun? Bunu böyle biliyor musun? Herhalde bizi döverdi. Niye biliyor musunuz? Onların hayatında ezberleme, malumat tut tutma diye bir şey yok. Onlar bilince götürmüş olayı o bilinçle de mucibince tatbik etmişler amellerini. Hatta az önce dedim ya böyle hayatlarını fazlaca bildiğimiz 10.000 bin sahabe efendimiz var. Onlardan hadis rivayet eden sayısı da takribi bin tanedir. Aklınıza geliyor mu? Neden diğer 9000 bin sahabe efendimiz hadis rivayet etmemişti o bin sahabe efendimiz etmiş? Dediğim gibi onlar yaşamakla o kadar meşguldü ki bilgiyi ezberleyelim, bilgiyi saklayalım gibi bir mülahaza onlarda bizzati yoktu. Bakın bilinçle bilgiyi ayırabilecek başka bir örnek vereyim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Medine sokaklarında dolaşırken Ensar'ın gençlerini görüyor. Takribe 10-12 yaşında gençler. Atıcılık diye bir oyun var. Birbirlerine sırayla isabet ettirecek şeyler atıyorlar. Resulullah Aleyhisselam onların arasına girip selam olsun İsmail'in çocuklarına babanız gibi atın diyor. Selamlıyor onları. Daha sonra Efendimiz diyor ki e ben hanginizden olayım diyor. Geçiyor takımın bir tanesine. Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu takım karşı tarafa atıyor, isabet ettiriyor, ettirmiyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu takım, haydi şimdi siz de bize atın diyor. Atmıyorlar, atsanıza atmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, atsanıza sıra sizde diyor. Ya Resulallah, senin olduğun yere biz bir şeyi nasıl atalım diyor. 12 yaşında gençler. Şimdi şöyle bir kalbi biz taşıyamadıktan sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın adı geçtikten sonra o kalp şöyle bir sarsılmadıktan, titremedikten sonra, şöyle bir bilinç olmadıktan sonra içinizden demez misiniz? Yerine batsın bendeki o bilgiler diye, ha? Demez misiniz yani? Şimdi demek ki bilgi ayrı bir olay. O bilginin bilince dönüşmesi, kalpte imana dönüşmesi bambaşka bir olay. Bu bilinç bizde olmadıkça biz çok bileceğiz ama çok da yanılacağız. Olmuyor mu yanınıza gelen? Ne ilimleri bitirmiş, ama ne oluyor? Bir kader konuşuyoruz. Kur'an'ın bu kadere inanmayın dediğin kadere inanıyor. Bir mesele konuşuyoruz. Yine geçenlerde denk geldik. Allah Azze ve Celle'nin zatı ve esmasıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle ilgili inanılmaması gereken bir duruma inanıyor arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar birçok malumatı olan arkadaşlar. Bizde bilgi bilince dönüşmedikçe biz çok bileceğiz ama çok yanılacağız, çok kanacağız. Belki bugünkü dersi yapmama vesile olan meselelerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in bir hadisesi. Hazreti Ömer biliyorsunuz kültürüne çok düşkün olduğu dönemler var o cahiliye dönemlerinde ve o dönemlerden 500 kıtalık bir şiiri ezberlemişliği var Hazreti Ömer'in. Hani bize lisede ortaokulda İstiklal Marşı'nı ezberletirlerdi oradan kıyas edin İstiklal Marşı'nı ezberlemekten o 500 kıtalık şiiri ezberlemenin zahmetini ve zorluğunu bir hayal edin. Sizce böyle bir zat Bakara Suresi'ni ne kadar zamanda ezberler? Kolay olsa gerek onun için değil mi? Belki birkaç gün, belki birkaç saat. Ama rivayetlere göre, muhtelif rivayetler var, ben birisini alacağım. Hazreti Ömer'in Bakara Suresi'ni 12-13 yılda ezberlediği rivayet ediliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Hazreti Ömer'in ezber diye bir derdi yok. Onun derdi başka, onun derdi içselleştirmek. Onun gibi zatlar, sahabe efendilerimiz gibi zatlar, duyduğu bir ayeti içselleştirmeden, yaşamadan Aman ezberledim deyip bir köşeye atmayı saygısızlık alıyorlar. Çok farklı yaşantılar, çok farklı. Hazreti Ömer'in ezberleme ile ilgili bir sorun yok. Onun içselleştirme ile ilgili bir mücadelesi var. Ve bu yüzden birçok sahabe efendimiz Kur'an'ı onarlı onarlı ayetler olarak ezberliyor biliyor musunuz? Çünkü o ayetleri alacak, onarlı alıyor. Belki ihtimaldir siyah ve sibakına bağlı kalabilmek içindir. Onarlı olarak alıyorlar, meseleyi anlıyorlar ve onların... Zaten yanlarında Kur'an'ın etekemeye bürünmüş efendimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olduğundan dolayı diyorlar ki şimdi ben bunu nasıl yaşayayım? Onların dertleri o. Biz hep masada konuştuğumuzdan, hep böyle bu işleri evde çözmeye çalıştığımızdan, sokakta bu hakikatlerden habersiz insanları umursamadığımızdan dolayı bilgiyle bilincin arasındaki koskocaman iman farkından da maalesef haberimiz olmuyor. Allah Azze ve Celle maddeyi mana için yaratmıştır. Zaten şu madde dediğimizde Allah'ın esmasının tecellisi değil mi? Bugün beşeriyetin ızdırabı ne işin biliyor musunuz? O manalar açılmadığı için. Şimdi adamın ruhu sıkılıyor, içi daralıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ın içinde bir mana var ve o manaya muhatap olamıyor bir türlü. Olamıyor. Lafsında kalıyoruz. Sözde Kur'an okuyoruz ama lafsından manasına geçememişiz. Yani Allah bize ne diyor orada ya? Bizi muhatap olmuş ve bir şey söylüyor bize. Acaba ne diyor bunu düşünmemişiz. Derdimiz ne oluyor biliyor musunuz? Derdimiz... Şu kadar okuyayım, bu kadar sevap alayım. Bu kadar okuyayım, bu kadar sevap alayım. Allah aşkına sevap dediğimiz nedir? Ne demek sevap? Yani haşa gazete kuponu biriktirmek gibi bir şey mi sevap? Allah'ın bizden razı olduğunun vesilesi, göstergesinin adı sevap. Yani Allah razı olmadan bin de yapsam bir sevap olmayabilir sana. O razı olduğunun bir alameti. Demek ki Kur'an'daki asıl mesele ne biliyor musunuz Osman? O ilahi mesaja muhatap olmak. Muhattap. Ama biz bir türlü manasına geçemiyoruz. Allah bana ne buyurmuş, ne istiyor, ticaretimi nasıl istiyor, aile yaşantımı nasıl istiyor, yan komşumla muhabbetimi nasıl istiyor, bir türlü bu manalara geçemiyoruz. Herhalde geçesimiz yok. Kendimizi bu şekilde kandırmaktan hoşnutuz. Zaten bir insan kendini kandırdıktan sonra şeytanın onu başka şekillerde kandırması da çok kolaydır. Bakın bu manaları bilmeden göçüp giden ne kadar çok insan vardı Ve bu insanlar hesaba çekilecek değil mi? Mesela sorulacak. Sen ne yaptın? İşin üzücü bakın. Kur'an'la muhatabı olmamış bir insan daha vazifesini bilmiyor. Şimdi ona sorulsa... Allah Azze ve Celle sorsa neyle bana geldin dese? Ne diyecek? Daha vazifeden haberimiz yok. Bizim en çok bildiğimizi sandığımız ama en az bildiğimiz şey ne biliyor musunuz? İman hakikatleri. O Kur'an'ın özü, Efendimiz'in yaşantısının özü olan neden inanıyoruz? Bu tevhid nedir? Nübüvvet nedir? Haşir nedir? Kader nedir? Kaza nedir? En çok problemlerimiz olduğu yerler buralar. Ve bazen birkaç bilgiyi ezberliyoruz. Portakalı ne güzel yaratmış, tavuğu ne güzel yaratmış, şu yumurtaya bak ne güzel yaratmış. E? senin hayatına ahkam olarak tatbik edecek hiçbir şey sunmamış mı buralarda? Sen niye hala o kadar rahat yaşıyorsun madem bunlar bu kadar güzel yaratılmışsa? Neden biliyor musunuz? Çünkü biz bilgiyle bilincin arasındaki koskocaman iman farkını maalesef bilmiyoruz. Peygamber'e iman ediyoruz. Ama Peygamber'in sözü gelince ne yapıyoruz? Hayatımızdan bir şey değişmiyor. Şimdi sorsak bu nasıl iman? İman şu değil mi yani? İşi anladıktan sonra kayıtsız şartsız teslimiyet değil mi? Bir Müslüman, ben Allah'a inanıyorum, peygamberine inanıyorum, kitaplarına inanıyorum. Ben bunlara iman etmişim dedikten sonra. Peygamberin getirdiği mesajla hayatı nasıl değişmez? Böyle şeylerin içerisinde boğulup duruyoruz maalesef. Orucun hayatımıza katacağı bir iki şeye daha değinmek istiyorum. Hala birinci maddedeyiz, birinci maddenin içerisindeyiz. Bu Ramazan ayını bir insan bir miktar değerlendirirse hayatında şu iki şey kesinlikle olacaktır. Eğer onun hayatında namaz yoksa... O'nun hayatında namaz inşa olacaktır. Eğer O'nun hayatında namaz varsa, O'nun hayatında Ramazan'dan sonra o namaz ihya olacaktır. Yeniden canlanacaktır. Tam Kur'an'ın bahsettiği gibi namazı ikame edecektir. İkame edecektir. Çünkü namaz dediğimiz ne biliyor musunuz? Üstad Hazretleri öyle diyor. Ubudiyetin fihristesi diyor. Şimdi bir insan namazda böyle aklı bir yere gidiyor, dikkati bir yere gidiyor. Niye biliyor musunuz? Ubudiyetin orada ortaya çıkıyor. Bebek ortada koskocaman bir zaaf iman var. Bu oruç ayının bize katması gereken başka bir madde de şudur. Bizi, dikkatimizi, kalbimizi dıştan içe döndürmek zorundadır. Artık kendimize bakmak zorundayız. Beton çağı iyice bizi de betonlaştırdı. Allah'ın ayetlerini duyuyoruz ama kalplerimiz ürpermiyor. Nice yerlerde sorunlar, sıkıntılar duyuyoruz ama gözlerimiz yaşarmıyor. Sizce problemimiz ve sıkıntımız nerede? Biz bu konularda bitmişiz maalesef. Bunun en büyük sebebi içimize dönemiyoruz. Şimdi bu çağ riyakarlık çağı değil mi? Ne için yaşıyoruz? Desinler diye. Yani dışarısı için yaşıyoruz. İnşallah Ramazan o dışarıdan içeriye dönmeye en büyük vesile olur. Bakın Ramazan'ın son 10 günü neye kapanırız? İtikafa kapanırız. Ne demektir itikaf? Dıştan içe dönüşün o muazzam 10 günü demektir. Demek Ramazan'da böyle bir sır saklı. Ve inşallah biz bu sırrı kullananlardan oluruz. Bu dersi de dinlediğimizde Artık birilerine elbise giydirmekten vazgeçip elbiseyi kendimiz giyeriz. Bir tane komşumuz karşımızda böyle bir şey giyip içiyor. Bütün bilgimiz ne varsa ona giydiriyoruz. Şunu diyemiyoruz. Ben ondan mesulüm. Allah onu bana soracak. Resulullah Aleyhisselam geldiğinde kaç Müslüman vardı? Sıfır. Demek Efendimiz Aleyhisselam ne yapmış? Alemi iman ile boyamış. E sen ne yapıyorsun? Komşuna hakaret, öbürüne küfür et, öbürüne... Sen ne işe arayacaksın? Biz bu mesajları alamıyoruz çünkü manaya eremiyoruz. Yani bilgide kalmışız, bilince inemiyoruz. İkinci maddemiz ise Ramazan'ın manası. Hicri ikinci yıldan dokuzuncu yıla kadar Efendimiz Aleyhisselam dokuz tane Ramazan geçirdi. Dokuz tane. Ve o dokuz tane Ramazan mesajlarla doluydu bize. Neyle? Manasıyla, bilinçlendirmeyle doluydu. Şimdi biz... Bu olayı sadece açlık olmaktan çıkarmak zorundayız. Kainatı nimetlerle donatan Allah kulunu neden aç bırakıyor? Bunu anlamamız lazım. Anlamazsak ne oluyor biliyor musunuz? Birkaç saat aç kalıyorsun, oruç başıma vurdu diyorsun. Bir onun kalbini kırıyorsun, bir onun kafasını kırıyorsun. Bilmem ne sizlik canıma tak etti diyorsun. Alacağımız belki iki kuruş sevap varsa vardır, o da gidiyor elimizde heba oluyor. Cemaatle namaza duruyorsun, cemaatten de on kişiyi kırıp geçiriyorsun. Sen öyle cemaatle namaz kılacağını evinde kıl. Lazım değil yani. Sen evinde kıl. Alacağımız sevap var mı yok mu o bile meçhulken onu bile yiyoruz. Sağ solu kıraraktan. Niye? Çünkü bu işin açlık kısmından mana kısmını yine yaşayamıyoruz. Yani bilgi var ama bilinç kısmı yok. Demek ki biz Ramazan'ın manasını bilmekle de mükellefiz. Şimdi Allah Azze ve Celle isimlerini kainata cisim olarak yazmıştır. Sen bir cisimsin ama aslında ne var senin üstünde? Allah'ın ismi var. Üstad Hazretleri bir yerde diyor. En ufak şeyde bile Allah'ın 30 ismi cem etmiştir diyor. O zaman benim amacım ne? İsimleri okumak demek. Ya Rabb sen nasıl bir musavvirsin? Ya Rabb sen nasıl bir şafiisin? Ya Rabb sen nasıl boyamışsın? Nasıl bir mülevinsin? Değil mi? Bunları mana ve hakikat olarak okumak zorundayız. Peki biz niye okuyamıyoruz? Asıl vazifemiz buysa okumaksa niye okuyamıyoruz? Gafletten dolayı okuyamıyoruz. Şimdi şöyle bir örnek versek, şu suyunu alabilir miyim? Elimizde iki tane su olsa, Şimdi şu su güzel suymuş. Şunu kıymetli yapalım. Şu su bana ofiste çalışırken denk geliyor. Bu su da bir gün çölde kalmışım. Dilim damağım yapışmış orada denk geliyor. Su aynı su mu? Aynı su. Ama tatları aynı mı? Aynı değil. Bak bak bunların tadı niye değişti ya? Bakın şu su bana ofiste gelse. Mesela sen ben ofiste işimi yapıp çalışırken şu suyu bana versen. Belki sana teşekkür bile etmeyi unuturum. Niye? E, dolu su dolu yani. Bir su ulaşılması en kolay şey. Ama şu suyu sen bana... Çölde, dilim damağıma yapışmış, ölmeme ramak kalmışken gelip uzatsan, benim artık sana can borcum olur, can borcum. Bakın su aynı su ama artık manası değişti. Demek ki Allah Azze ve Celle o açlıkla nimeti kuluna hissettiriyor, gaflet perdesi yırtılıyor ve bizde hangi makine çalışıyor? Şükür makinesi çalışıyor. Yarab diyoruz, Elhamdülillah sana diyoruz. Şimdi burada hizmetkar ne oldu biliyor musun? Açlık oldu, açlık. Bizim Ramazan'da aç kalmamız, şükür makinesinin çalışmasına ne yaptı? Hizmet etti. Demek olay, zahirde açlık ama hakikatte açlığın ötesinde bir şey var. Senin içeride çalışmayı unutturduğun bir makine vardı, şükür makinesi. Çayinatta bu kadar nimet vereceksen teşekkür etmeyeceksin ha. Arkadaşın çay vermişken teşekkür edeceksin. Allah çayı içen dilini vermişken teşekkür etmeyeceksin. Sana gözlük hediye alana bir yıl kul köle olacaksın. Gözleri oraya takana kul olmayacaksın. Olur mu böyle şey? İşte oluyor. Gafiliz yani. Allah Azze ve Celle bu vesileyle açlık anahtarını kullanarak şükür fabrikamız çalıştırıyor. Şükür fabrikası bir çalışıyor diyoruz ki ben kulmuşuz diyoruz. Ve içeride ne ölüyor? İçerideki firavun ölüyor. Bu benimdi, bu benimdi, bu benimdi diyen firavun buna elim yetmiyor, buna elim yetmiyor, buna elim yetmiyor diyerekten güçsüz bir hale geliyor. Bir insanın sonsuz ihtiyaçla, acizlikle yaratılması... Sonsuz kudret sahibi olan Zat'ı bulması için verilmiştir. Biz bunu en iyi nerede anlıyoruz? Tam Ramazan'da hususiyetle tam o iftar saatinde değil mi? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki üç dua var ki geri çevrilmez. Onlardan birisini de oruçlunun duası diyor. Birisi mazlumun duası diyor. Birisi de adil yöneticinin duası diyor. Bu üç çevrilmeyen bakın sözün sahibi Resulullah Aleyhisselam ha. Lütfen o makamdan düşünün. Sözün sahibi Sözü emin olan zat. Neden bu kadar önemli manası var? Dua bile geri çevrilmeyecek mana neden? Çünkü acizliğini o kadar yaşıyorsun ki sonsuzu o kadar iyi hissedebilecek bir andasın Ve tam o an zaten duaların kabul vakti değil mi? Şimdi biz tam iftar sofrasına oturduğumuzda bir manayı da anlıyoruz. Ne anlıyoruz biliyor musunuz? Misafirliğe gittin. Mutfağa gidip yemek yapıyor musun kendine? Yapamazsın. Ev sahibi otur demeden o sofraya oturamazsın. Şimdi Ramazan vaktinde sofra hazırlanmış, kurulmuş önünde. Neyi bekliyorsun? İftarı bekliyorsun. Bir dakika önce açsak olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Gitti, oruç gitti. Geçmiş olsun. Olmaz. Niye? Ya orada manen diyorsun ki, Ya Rab, kainatın sahibi sensin. Sofranın sahibi sensin. Nimetin, hatta nimetin karşılığını alan midemin de sahibi sensin. Ve ben senin emrine uyarak, senin sofraya otur dediğin saatte oturarak, senin kainatın sahibi olduğunu bir kez daha tasdikliyorum diyorsunuz. Bunun adı iman değil de nedir? Şimdi bu imanın bu seviyesini bize yaşatan nedir? Ramazandır Ramazan. Ramazan ne biliyor musunuz? Tam o sofra anında. Ya Rab senin için değil haramlardan helallerden bile elimi çekiyorum. Nasıl bir kulluk? Nasıl? Sen ne dersen o Ya Rab. Sen ne dersen o. Allah'ın özü üzüleyin. Şimdi biz bu manaları yaşayabilmek için, özellikle nefsimizin hayvani duygularından kurtulabilmek için çok mücadele ediyoruz. O mücadelenin zirvesi gene Ramazan. Niye biliyor musun? Çünkü bizim hayvani duygularımızı en çok besleyen mide muslumuz Allah Azze ve Celle Ramazan'da kısıyor. Kıstı mı? Kıstı. Hayvani duygular buradan giren gıdalarla bir miktar azaldı mı? Azaldı. Ne yapacaksın şimdi? Mecburen insani lezzetler alacaksın. Neyden? Kur'an'dan, namazdan, Cevşenden, muhabbetten, Resulullah'ı zikretmekten, ona salavat etmekten. Demek ki oruç bizi ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer bizi tutarsa, o bizi tutarsa biz onu tutmayı bırakın. İnsanı insan eğiliyor ya. O hayvani duygular aşağı iniyor ortaya. Muazzam bir insan çıkıyor ya. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın bu kıymetini bildiğinden Ramazan'ı Ramazan ayında başlatmıyor. Recep ayında başlatıyor. Şaban'da arttırıyor. Ramazan'da tam hakkını veriyor. Şevval'de? Bitmiyor. Şevval'de de Ramazan bir şekilde tezahür ediyor. Çünkü çok tehlikeli bir ay o ay. Şevval ayı. Niye? Ramazan'da bir güzellik yaptın mı? Yaptın. Şimdi dersin ki kazandıklarımı yiyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da bildiğinden Şevval ayını da aynı şekilde bereketli geçiriyor. O yüzden biz gelin bugün orucun açlık kısmını konuşmayalım. Zaten hepimiz tutacağız inşallah. Dinleyenler de tutacaktır. inanıyoruz. Zekat kısmını da konuşmayalım. Zaten en bereketli bire bin verilen bir ay da bir insanın elin avucunda ne varsa onu yardımlaşmaması düşünülemez. Şahit oluyoruz yani böyle en olmayacak insan bile bu ayda saklamış köşeye koymuş ya ben Allah için infak edeceğim diyor yani bu ay öyle bir. O zaman hangi kısmını konuşalım? Manasını konuşalım. Demek ki Ramazan'ın mesajlarını okumamız lazım. Ramazan'ın gelelim başka bir mesajına. Ramazan'ın en büyük mesajlarından biri uyuyalım, daha çok uyuyalım, iftar sofraları kuralım. Ve sadece böyle oturalım, keyfine muhabbet edelim, dağılalım. Değil, değil, değil. O iftar sofralarını kurun ama o bir mana olmazsa bereketsizleşecek. Bir mana varsa bereketlenecek. O mana nedir? Ramazan gafletin değil, mücadelenin ayıdır. Bunun manasını nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam gibi nasıl hissedeceğiz, nasıl hissedeceğiz biliyor musunuz? Tam sahur vakti perdelerimizi açacağız. Işığı yanmayan evler görecek miyiz? Göreceğiz. Diyeceğiz ki bu ışığı yanmayan evlerin her birisinin mesulü benim diyeceğiz. Bu işi kınamayla başlayanlar bu işi beceremez. Orada o ışığı yanmayan evler sahura kalkmamışsa benim yüzümdendir diyeceğiz. Kapı kapı dolaşıp çalışsaydım belki onlar da bu hakikatlerden haberdar olurdu diyeceğiz. Ama biz şöyle bir şeyden avunuyoruz. İnşallah biz de avunmuyoruzdur. Bu avuntudan bir izi arız. Zaten bizi dinleyen birileri var. Her yıl aynı türküyü çalıp çalıp oynamak hiç hoş olmaz. Bu hakikatleri duymayan niceleri var. Bizim onlara ulaşmamız lazım ve onlara ulaşmanın azabını, onlara ulaşmanın derdini bizim çekmemiz lazım. Öyle evler var ki, adam 60 yaşına gelmiş ama Ramazan hala o eve gelmemiş. Kim götürecek o evlere mesajı? Biz sürekli kendimizi düşünüp, nefsimizi düşünüp yaşarsak kim götürecek o evlere mesajı? Bakın bir zat düşünelim. Kimdir o? 93 yaşında İstanbul'a gelen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Peki gelmeseydi ne olacaktı bizim ahvalimiz? Peki gelmesindeki mesaj nedir? Mesela Medine'de. Ya ben Medine'de öleceğim niye dememiş yani? Elinde bu imkan var. Niye buralara kadar gelmiş? İşte maalesef gaflette olan bizleri uyandırmak için yapmış. İnşallah bu mesajları iyice okuyup uyanırız. Tekrar söyleyeyim. Ramazan yemenin, içmenin ve uyumanın değil... Mücadelenin, cehdin, seferin ayıdır. Birkaç örnek verelim buna. Sahabenin hayatında, Ramazan'da neler değişmiş? Cabir bin Abdullah biliyorsunuz değil mi? Müksir'imden olan, en çok hadis rivayet eden sahabe efendilerimizden bir tanesi. Bir gün iftar sofrasında babası Abdullah bin Hiram'la neyi konuşuyor biliyor musunuz? Uhud'a ben mi gideyim, Uhud'a sen mi gideceksin? Evet babası yaşlı, yaşlı. Ama o seferin, o cehdin, o cihadın sevabından geri durmak istemiyor. Ve iftar sofrasında konuştukları muhabbet bu oluyor. Başka ne var? 8. Ramazan yani hicretin 9. yılında. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam 10.000 bin sahabe efendimizle ne yapıyor? Mekke'yi fethediyor. Bakın onlar fetih gibi, gazve gibi, seriye gibi zamanları özellikle Ramazan'a denk getirtiyorlar ki onun bereketini de yakalayalım diye. Bizim ömrümüzün değişim noktası olan Mekke'nin fetih yine bir Ramazan gününde oluyor. 313 Bedir ashabı ile o Bedir hangi ayda galibiyetle dönülüyor? Yine bir Ramazan'da. Bakın şimdi bize sorsalar, gerçekten ya şu nefislerimiz çok konuşuyor. Kelamı nefsi diyoruz ya. Önemli bir iş olsa deriz ki ya şimdi olmaz. Bunu Ramazan'dan sonraya bırakalım. Niye? Yorulurum. Sahabe evrenlerimiz ne yapmış? Cehdin, mücadelenin, seferin ayı bu aydır demişler. Bizim gerçekten artık hayatımızı değiştirmemiz lazım. Hatta böyle bir kendimize soralım. Arkadaş sen böyle imanın var diyorsan, kayıtsız şartsız varsa o iman... Onlar nasıl yaşıyorsa o hayata benzemem lazım dememizin vakti geldi bence. Yani Ramazan mücadelenin ayıdır ama eğlencenin ayı değildir. Biz Ramazan'da Ramazan'ın esas manasını gölgede bırakan diğer aktivitelerden korunalım. Çünkü bazen oluyor Ramazan sanki farklı bir manada da aksedilebiliyor. Ramazan'ın mücadele ayı olduğu ruhu ölmemesi lazım. Evet. Dersin başında Ramazan'la ilgili bir cümle etmiştik. Demiştik ki aslında Ramazan, Kur'an'ın doğum ayıdır dedik. O zaman bizim üçüncü madde olarak ilk vahiy nasıl gelmiş bunu konuşmamız lazım. Üçüncü sellefamız ilk vahiy. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşında yalnızlığı sevmeye başlıyor. Nur Dağı'na yani Hira mağarasına gitgelleri başlıyor. 6 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz beyler. İçinizde oraya çıkanlar da vardır. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Özellikle Efendimiz Aleyhisselam son iki yılda yani 38'den 40'a kadar neredeyse 6 ay boyunca orada vakit geçirdiği söylenir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de Hanif dini üzere yaşayan birkaç kişiden biriydi. Ve Mekke'deki çarpık, şirk üzere yaşantıdan, otoriteden iyice sıkılmıştı. İçi kaldırmıyordu ve bir mana arıyordu Efendimiz. Biz rivayetlere baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın ağaçlardan Taşlardan, kuşlardan bazen gelen bir ses ile zaman zaman ürperdiği bildirilir. Nedir o ses biliyor musunuz? Esselamu aleyküm. Yani dağlar, taşlar, kuşlar Efendimiz'i selamlayarak onu bir vahyin hazırlık sürecine sokmuş Efendimiz Aleyhisselam'a. Ta o dönemlerden selam başlıyor Efendimiz'e ve hafif hafif ürperiyor Efendimiz Aleyhisselam. Daha sonra o kutlu gün geliyor. Bir Ramazan'da, bir pazartesi gecesi, bir kadir gecesinde bir dağın tepesinde bir insan ve onu ziyarete gelen bir melek. Cibril-i Emin Nur dağında Hiram arasında Muhammedül Emin'e o ilk emanetini getiriyor. Alak suresinin ilk beş ayetini oku diyor. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Onu üç kez öyle sıkıp sıkıp bırakıyor ki Efendimiz Aleyhisselam mest oluyor adeta. Ve Cibril-i Emin ilk kez orada kendi asli vücudu ile gözüküyor. Sema'yı dolduran o vücudu ile gözüküyor. Ve esselamu aleyke ya Resulallah diyor. İkinci kez de gerçek vücudunu Miraç hadisesinde gösterecek Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam bu karşılaşmadan sonra hemen Hatice'sine dönüyor. Hemen eve giriyor ve Hatice annemize şöyle hitapta bulunuyor. Zemmiluni, zemmiluni, ört üstüm, ört mü diyor. Hatice annemiz neden demiyor, ama ne oldu demiyor. Öyle bir yoldaş, Allah herkese nasip etsin. Hatice annemiz onun üstünü örtüyor. Ona ilaç olmaya çalışıyor. Hemen ardından bir süre sonra Cebrail'in tekrar ziyarete geliyor. Ya eyhel müttesir. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Örtüsüne bürünen. Bu çok güzel bir mana. Şimdi ben sana biraz mesafeli olsam ey olur derim. Ama bir yakınlığım olsa hey siyah mutlu derim. Yani burada o örtüsüne bürünenden bir yakınlık manası var. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut her türlü pislikten uzak dur. Allah Allah. Ardından olanları Hatice validemize anlatıyor ve Hatice annemiz son müjdelenen nebi olduğunu, son müjdelenen peygamber olduğunu anlıyor ve orada iman ediyor. Daha sonra Efendimiz'i elinden tutup kime götürüyor? Bir amcaoğlu var Hatice annemizin. Varaka bin Nevfel. Yeryüzünde hakikati araştırmaya çalışıyor. Bir süre Hanif olarak yaşıyor. Bir süre Hristiyanlığa meylediyor. Daha sonra Hristiyanlığın içindeki çarpıklıkları da bulduktan sonra Orada da sorunlar yaşıyor ama bu esnada son müjdelenen peygamberle ilgili ciddi malumatlar oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hacca annemiz ona gittiğinde hadiseyi anlatıyorlar. İşte o diyor varaka. İşte o müjdelenen son peygamber. İşte o diyor. Eğer ömrüm yetseydi, kavmin sana zulmettiğinde ve hicret etmek zorunda bırakıldığında ben de yanında bulunmak isterdim diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Ne? Kalbim bana zulüm mü edecek? Ben hicret etmek zorunda mı kalacağım? Bakın. 40 yaşına kadar alemin en sevdiği insan. Muhammedül Emin diye namı var. Herkesin bu kadar sevdiği bir insan hakikat gömleğini giydiğinde demek ki hakikatten hoşlanmayanlar onun karşısında duracak. Bazen diyorlar ya hani uğraşanların başına bir şey geldiğinde "Yahu uslu dursaydınız da başınıza bir şey gelmeseydi." Haşa! O kadar peygamberlerin başlarına ne mücadeleler, ne imtihanlar gelmiş. Haşa, haşa, haşa uslu mudurmamışlar durmamışlar? Haşa. Demek sen çok ters bir pencereden okuyorsun dostum. Sen hakikat gömleğini giymişsen, hakikati sindiremeyenler seninle bir ömür uğraşacak. Demek seninle uğraşmayanlar varsa sorgulama vaktin gelmiştir. Ben onların çiçeklerini mi suluyorum da benden rahatsız olmuyorlar diye. Bu da başka bir hikaye. Gelelim dördüncü maddemize. Birinci maddemiz orucun manasıydı. İkinci maddemiz Ramazan'ın manası. Üçüncü maddemiz ilk vahiy ise dördüncü maddemiz de Kur'an olacaktır. Çünkü biz dedik ya Ramazan aslında Kur'an'ın doğum günüdür. İlk vahiy ile Kur'an'ın nasıl doğduğunu da anladık ya. Bir de şunu bilelim. İlk doğan Kur'an nasıl derlenmiş nasıl musaf olmuş, günümüze nasıl gelmiş. Çünkü bu ay Kur'an ayıysa bizim tahkik etmemiz gereken en ince bir mesele Kur'an meselesidir. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Zira Kur'an bir Kadir gecesinde yeryüzüne inmiştir. İlerleyen süreçlerde gazveler ve seriyeler artınca hafızlar cihatlarda şehit olmaya başlayınca Kur'an'ı artık tek parça haline derleyelim fikri çıkmıştır. Önce bu fikri Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e söyler. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz der ki Ey Ömer! Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapayım der. Daha sonra Hazreti Ömer der ki Ama o zaman Resulullah vardı, vahiy vardı, vahi kesilmemişti. Ama şimdi vahiy kesildi. O yüzden bizim bunu derlememiz lazım der. Ve Hazreti Ebu Bekir'in kalbini bu meseleye ısındırır. Ardından Kur'an'ı tek hale toplama kararı alırlar. O zamana kadar inen Kur'an ayetleri deri parçalarına, Hurmaların liflerine, yassı taşlara ve yassı kemiklere yazılıyordu. Ve onu toplamakla vazifeli olan heyetin başına seçilen zat Zeyd bin Sabit Efendimiz onların her birisini en sonunda topladı ve sayfalar halinde Hazreti Eubekir'e emanet etti. Önce biz Zeyd bin Sabit kim tanıyalım mı? Zeyd bin Sabit Efendimiz Medineli bir vahiy katibidir. Zeyd'in annesi ne var? Cahiliye zamanlarında Evs ve Hazreç denen Medineli iki kabilenin yaptığı son savaşta, en büyük savaşta yani Bavus savaşında eşini kaybetmiştir. Hakikati bulduktan sonra madem ben böyle bir savaştan eşimi kaybettim, neden şimdi çocuğumu hakikat namına bir savaşa göndermeyeyim der. Ve Zeyd bin Sabit'i 13 yaşında Bedir Harbi'ne gönderir. Ama Resulullah Aleyhisselam 13 yaşında bir çocuk yanına gelince... Seni ben savaşa alamam der ve Zekbin sabit üzülerek evine geri döner. Hatta kendi boyundan büyük bir kılıcı şöyle yerde sürüklendiği rivayet edilir. Düşünsenize yani. Kısa boylu bir çocuk düşünün. Kılıcını da yanına takmış ve dönüşte biraz üzgün kılıcı yerlerde sürünüyor. Daha sonra Zekbin sabit ve annesinin gönlündeki ateş inmeyince akrabalarını araya sokarlar. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'le görüştürürler ve Zeyd bin Sabit'in muazzam bir hıfz yeteneği olduğuna ikna ettiklerinden Zeyd bin Sabit artık vahiy olur. Nasıl bir hafızası vardır biliyor musunuz? Bir gün Efendimiz Aleyhisselam ey Zeyd ben bu Yahudilere güvenmiyorum onların dilini öğren der. 15 günde ezberler. 15 günde dil öğrenir. Yine Efendimiz'in isteği üzerine 17 günde süryanice öğrenir. Bakın böyle bir hafıza duydunuz mu? Zeyd bin Sabit Efendimiz hıfz yeteneği böyle muazzam seviyede olan bir vahiy katibidir. Zeyd önce bütün ayetleri şahitleriyle birlikte yanına alır. Onları derler toplar. Daha sonra da Hazreti Ebu Bekir'e emanet eder. Hz. Ebu Bekir vefatından önce Hz. Ömer'e emanet eder veyahut vefatından sonra bırakmıştır onu. Hazreti Ömer vefatından önce henüz halife seçilmediğinden dolayı kızı Hafsa'ya bırakacaktır. Hafsa'dan da bir dönem sonra Abdullah bin Ömer'e geçecektir. O günlerde İslam orduları ta Kafkaslara kadar dayanmıştır. Bizim şimdi o Azerbaycan diye bildiğimiz yerlere kadar dayanıyor. Oralara kadar İslam yayıldığından dolayı, kıraat farkından dolayı ufak bir sorun oluşmaya başlamıştır. Çünkü herkes kendi yöresinin ağzıyla Kur'an okumaya başlamıştır. Ümmet içerisinde fitneten çok korkan bir zat vardır. Huzeyfetül Yemani ve o günlerde Huzeyfetül Yemani gidip Hazreti Osman'a ey Osman böyle bir durum var. Gel biz Kur'an'ı tek bir mushaf haline getirelim diyecektir ve Hazreti Osman bunu kabul edecektir. Kur'an 6 adet mushaf haline getirilecektir ve ondan sonra insanlar bundan istifade etmeye devam edecektir. Hatta o musaflardan bir tanesi Hazreti Osman Musafı ilk temel birinci sayılan musaf İstanbul'da olması lazım. Ama ufak bir durum daha olacaktır. 6 tane musaf olsa da insanlar buradaki ayet tam doğru mu? Dönelim tekrar Hafsannemize gidelim. Buradaki ayet doğru mu? Tekrar Hafsannemize gidelim diye diye Hafsannemizde bulunan sayfalar vardı ya, ona emanet bırakılan sürekli oraya bakma ihtiyacı hissettiğinden dönemin valisi Mervan o sayfaları yaktıracaktır. Kur'an'ın toparlanması ve musaf haline getirmesi de bu şekilde olacaktır. Daha sonra kıraat bir ilim dalı olarak hayatımıza girecektir. Çünkü Kur'an'ın o incelikleri, muhafaza ve bilim açısından daha sonra hareke ve noktalamalar da bir ilim dalı olarak hayatımıza girecektir. Neden bu kadar önemli? Bir tane örnek vereyim. Allah'tan hakkıyla alimler korkar cümlesini alın. İki harekenin yerini değiştirin. Allah alimlerden korkar manası çıkıyor ortaya. Bu yüzden günümüzde kullandığımız haliyle yani... Hicri 2. asırın ortalarına doğru artık hareketlerde hayata girmiş olacaktır. Şimdi biz Kur'an'ı bu kadar biliyoruz, bu kadar da okuyoruz. Kur'an'ı bu kadar bilip bu kadar okumamıza rağmen Kur'an neden hala bizim hayatımızı şekillendirmiyor? Problem nerede? Burada bir problem olması lazım. Bakın Furkan suresinin 30. ayetinde Mehcur bırakılmış bir kitap diye bahsediliyor Kur'an'dan. Mehcur bırakılmış. Furkan ne demek biliyor musunuz Furkan? Yani bu ayette geçmesi de ilginç. Furkan iyiyi kötüyüden ayıran nur demektir. Biz şimdi bu nuru da kaybettik. Çok üzülerek söylüyorum. Bu davada gerek bazen talebe olanlar, gerek bazen alim olanlar bu nuru maalesef kaybettiğinden dolayı ne oluyor biliyor musunuz? Biz Allah'ın nuru ile meselelere bakamaz oluyoruz ve çoğu defa kandırılabiliyoruz. Çünkü Allah'ın nurunun içerisinde iki tane sır var. Birisi feraset, geniş bakış. Birisi basiret, derin bakış. Birisi Allah'ın nuruyla bakabilse hem feraseti hem basireti yakalayabilecek. Ve kandırılmaktan, meselenin hakikatini anlayamamaktan uzak kalacak. Ama biz Furkan'ın manasındaki iyi kötü ayıran nuru da kaybetmişiz. Bu yüzden Allah'ın nuruyla da bakamıyoruz artık. Maalesef bu manada bizde zedelenmiş durumda. Şimdi Furkan 30. ayeti okuyalım. O gün peygamber diyecek ki ey Rabbim şu benim kavmim milletim bu Kur'an'ı meçhur bıraktı diyecek. Peki ne demek meçhur bırakmak? Hz. Enes şöyle bir rivayette bulunuyor Efendimiz'den. Peygamberimiz buyurmuşlardır ki kim Kur'an öğrenir? Sonra onunla hiç ilgilenmez. Kafanızda kaç kişi canlandı? Hep şu hatıra değil mi? Ben de çocukken kursa gitmiştim ya. Ama aması ney? Aması koskocaman bir gaflet hastalığı. Kim Kur'an öğrenir sonra onunla hiç ilgilenmez? Ara ara bile olsa Musaf'ını açmaz ve yüzüne bakmaz ise? O Musaf ona kıyamet günü asılı olarak getirilir. Ve o Musaf der ki, Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Senin bu kulun beni terk etti Artık sen benimle onun arasında hüküm verder. Bakın sözü sahibi resulullah aleyhisselam. Lütfen o ciddiyetle dinleyelim sözleri. Peki ayette geçen Kur'an'ı mehcur bırakmak ne demek? Kur'an'ın hakikatlerinden yüz çevirmek demek. Kur'an'ı sadece bir evrat ve ibadet kitabı olarak okumak demek. Kur'an'ın ahkamı ile amel etmemek demek. Kur'an'ı bir hayat nizamı olarak görmemek demek. Kur'an'ı anlaşmazlıklarımızın arasında bir hakem olarak tayin etmemek demek. Bakın ince bir şey söyleyeyim. Mesela bugün insanlar Kur'an'ın böyle aleme hakim olmasını isteyen çok cümleler zikrediyorlar. Peki o insanın hayatına bir dikkat edin. İki kişi anlaşmazlığa girdiğinde Kur'an'ın ayetleriyle hükmediyorlar mı aralarında? Mesela şunu diyorlar mı? Kur'an'a içimizden bilen kim? Bu arkadaşımız. Sen bize hakem olur musun? Diyorlar mı bunu? Bunu bile demiyorlar. Bakın biz Kur'an'ın manasından ne kadar yoksunuz buradan anlamamız lazım. Aleme hakim olsun istiyoruz. Ortağımızla aramız bozulduğunda onu hakem tayin etmiyoruz. Bu şimdi Kur'an'ı öksüz bırakmak, yetim bırakmak değil de nedir? Ne kadar kandırıyoruz kendimizi değil mi? Bu hakikatlerden ne kadar uzak? Şimdi Ramazan'a gireceğiz, aç kalacağız. Öyle mi? Demezler mi sen sadece aç kaldın? Demezler mi sen Biz Kur'an'ı düğünlerde, cenazelerde okuyalım, ticarette okumayalım. Niye? O Kur'an'ın senin girdiğin faizle ilgili söyleyecek birkaç sözü yok mu? Senin konuştuğun siyasetle ilgili, senin konuştuğun eğitimle ilgili söyleyecek hiç cümlesi yok mu o Kur'an'ın? Biz Kur'an'ı sadece böyle duvarlara asalım, musaf diye öyle mi tutalım? Böyle bir Kur'an anlayışı hakikatte mevcut değildir. Neyde mevcuttur? Biz kendimizi kandırıyoruz. Bizim oyunumuz da mevcuttur. O kadar yani iş. Efendimiz Aleyhisselam'la vahyin, emin meleği, cibril emin arasında çok hususi bir muhabbet vardı. O muhabbeti sağlayan en ciddi bir manada şu olsa gerekli. Onlar... Her Ramazan'da Kur'an'ı birbirlerine arz ederlerdi. Ne demek bu arz etmek? Yani bir kere o okuyor karşılıklı, bir kere de bu okuyor. Biz şimdi mukabele diyoruz ya, orada arz etmek diye asıl başka bir mana var. Tabi son Ramazan'da ne oldu? İkişer kez yaptılar bunu değil mi? İki, i̇ki kez Efendimiz arz etti, iki kez Cibril onu arz etti. Peki bu arz etmek ne demek? Bir talebe, bir muallimine bir şeyi okursa, işte o da onu tahlil niyetine bakarsa bu ne demek oluyor? Arz etmek oluyor. Yani Kur'an'ın okunuşunda aralarındaki mukabelede hususi bir mana vardı. Şimdi biz bu hakikati bildikten sonra... Bir Ramazan'da hadi yoğun olanlar bir kez, yoğun olmayanlar iki kez Efendimiz'in sünnetini uygulayayım diye şu Kur'an'ı hatmetmeyecek miyiz? Hatmettikten sonra bu kadar dersten sonra ya manası nedir? Bana verdiği bu emirler nelerdir? Acaba hayatımı nasıl değiştirin nasıl tatbik etmemi istiyor? demeyecek miyiz? Bunları demezsek gafletten de bir türlü uyanamayacağız. Birkaç cümleyle bitireceğim. O cümleler de benim cümlelerim olmasın. Hazreti Osman Efendimiz'in cümlesi olsun. Hazreti Osman diyor ki eğer kalplerimiz temiz olsa, arınmış olsa vallahi biz Kur'an okumaya doyamayız. Bakın söz, Kur'an okumaya doymayan birisinin sözü. Niye okuyamıyoruz? Ha? PlayStation saatlerce, film saatlerce. Kur'an'ı neden saatlerce okuyamıyoruz? Kalbimizde bozukluk var, çarpıklık var. Temizlikten uzak kalmış kalplerimiz. Bu Ramazan bu temizlenmeye de inşallah vesile olsun manasını bilip gidelim. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, İyi bilmelisiniz ki içinde tefekkuh. Yani bilinçli bir anlayış ve bir ilim bulunmayan ibadette, tefehhüm yani anlama ve idrak etme çabası bulunmayan ilimde Resmimizi çizdi. Tedebbür ve tefekkür bulunmayan bir okumada Hayır yoktur buyuruyor Hz. Ali Efendimiz. Şimdi maalesef bu dersi yaptık ya, işin en yüzcü kısmı ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bir video açalım diyeceğiz. Televizyon melevizyon açılacak. Belki ayıp olmazsa, ulema iki kibarlardan birileri çıkacak. Teravih şu kadar mı kılınacak, bu kadar mı kılınacak? 50 yıldır çözemedik, 50 yıldır. Şu sakız var ya sakız, Allah Allah. O mahşer gününün en büyük imtihanı bu mu olacak acaba? İmsan vakti bu mudur? İftarın vakti bu mudur? Gitti. Koca Ramazan gitti. Bire bin veren Ramazan gitti. Biraz daha internete girelim, bir onun dedikodusuyla bakalım, bir bunun dedikodusuyla. İçe yönelmen vardı, o ne oldu? Gitti. Hani Ramazan'da içimize bakacaktık, yönelecektik, tövbe edecektik. Allah bugün bire bin verecekti. O töbelere en açık kapı bu Ramazan ayında olacaktı. Ne oldu? Gitti. Gitti. Oturduk sofralarda, projelerimizi konuşmadık, yarım kalmış ibadetlerimizi konuşmadık, dersler yapmadık, konuşmadık. Senin çorban ne güzel, benim etim ne güzel. Ne oldu? Koca Ramazan. Gitti. Biz orucu tuttuk, oruç bizi tutmadan gitti. Gitmesin. Böyle gitmesin. Bu Ramazan böyle gitmesin. Bakarsın son Ramazanımız olur. Belli mi olur? Son Ramazanımız böyle gitmesin. Böyle gitmez. Subhanakallah ilmalana illa alimul hakim ve evet. Bir insan hasta olduğunu kabul etmeden hastaneye gitmez. Önce hastayız. Bunu kabul etmemiz lazım. Gaflet hastalığında boğulmuşuz. Gülüşleri, kahkahaları, acıları kalabalık içinde yaşadığımızdan dolayı kaderin de bizimle kalabalık ilgilendiği zannındayız. Yanlış, yanılıyorsunuz. Bir gün en sevdiğiniz insanların tam ortasında. En çok kıymet verdiğiniz 10 tane doktorun dizinin dibinde öldüğünüzde kaderin sizinle birebir muhatap olduğunu anlayacaksınız. Ama o güne gelmesin bu iş. Bugün anlayalım bunu ya. Üstümüze alalım ya şu hakikatleri. Durumlar öyle.